hemen için harf taraftaki muhatap ben bu kelime de mutlak emri gördüm mutlak emir ne gible ibahayı da ifade ediyor ucubu ifade ettiği gibi ben ne tarafını veya ibaha tarafını aldım dolayısıyla namazı terk ettim diyebilir değil eğer gerçekten mutlak emir vücudun dışında Nedip ve İbahayı da ifade eder olacak olsaydı mukatabın konumu bu olurdu. Konumu bu olan mukatabı da Mevla Teala o emir ile emredilen dili terk diye zemmetmezdi. Halbuki zemmediyor Bu da gösteriyor ki mutlak emir ile maksat nedir? Vücudur. Ya? Zannı muhalefet ki insal biçtiği oti bölge te delalete olmasına delalet etti. Ne için olması? Velkubi fakat sadece olduğu içindir. Necip ve için değildir. Eğer necip ve ibahi kindirdirle şeydir, mevla hale o kulları hizmet etmemesi gerekir. Halbuki de diyor. Böyle tane bir kavli ki ikinci. Şimdi <gülüyor> bir takım vecihlerle birinci ihtisasına atıyordu. Delil getiriyor. Birinci delil bu sonra İkinci delil, iktisatımız neydi? Siga, vücuba maksus. Siga, vücubu aşarak nedip ve ibaha'ya, ibahada hakikat olan birinci iktisatımız. Sadece vücub hakikattır demiş. Birinci delil bu. İkinci delil, vel icmak. İkinci delil ise <gülüyor> icmaktır. Bunun üzerine tartışmamış. <gülüyor> Hem de iyi bir tartışma. İcma ne demektir? Islahi anlamıyla, örtü anlamıyla icma bütün alimlerin bir noktada ittifak etmektedir. İcma örtü budur. Islahi icma budur. O zaman mutlak emir, vücutta hakikat, vücutun dışındaki necip, ibaha, tevaffuk diğerlerini o, o, o üçünde nedif ibaha tevakıfta da hakikattır dersek o zaman bizim tartışmamız diye bir şey kaldı. Zaten bu tartışma nereden çıktı demiştik biz? Hanevi usulcüler mutlak emir cihasının vücut için olduğunu bir kısım başkaların ise nedif için olduğunu, başkaları ibaha için olduğunu, başkaları tevakkuf için olduğunu söylüyorlar. Tartışma zaten bunun üzerine. Siz tutar da vücut, cesika, Demircizatı vücuba mahsustur dedikten sonra bunun delili de icma'dır derseniz ve o icmadan da ıslahî olan, örtî olan icma'ı kastederseniz bu doğru olmaz. Zaten bu doğru olmadığı için vallahu yani diyerek icma kelimesini tefsir etmiştir. Ben size aslında o tefsirin gerekçesini anlatmıştım. Oğlum, bu tefsir niye getiriliyor? Bu tefsir bundan dolayı getiriliyor. Yahu hafın, yani bizim görüşümüzün karşısında görüş beyan edenler var mı? Var. Varsa diyemezsiniz ki emir tigası vucuba sahfedilmiştir. Çünkü bütün alimler bu hususta icma etmiştir. Böyle bir ifade kullanamaz. Niye? ve karşı görüşte olan kişiler var zaten onları iknağın keşfere sokacaksın. Dolayısıyla burada Mollah Husrev'in yapacağı bir yorum var. Bu yorumdan farklı olarak Fahru'l-İslam'ın yapacağı bir yorum var. Mollah Husrev'in Fahru'l-İslam'ın yapmış olduğu yorumu da neden terk ettiğini ayrıca şerften size mahvedeceğim. Bu noktada Fahru'l-İslam ''Vel icma'u'' dememiştir. ''Ve gelâletül icma'i'' tabirin kullanmıştır. Bakın ne dememiştir? ''İcma'' dememiştir. Yani siğanın vücuda kahredilmesinin gerekçelerinden biri de ''Delâletül icma'' demiştir. İcma dememiştir. ''İcma'dır'' derken biraz önce anlattığım sorun çıkıyor. Muharif görüşte olanlar var. Siz icma derseniz ve bu icmadan, ıslahî olan, örgü olan icma'ı kast ederseniz o farklı görüşte olanların da sizin görüşünüzü savunuyor olması gerekir. Tabii böyle bir durum vakı değil. Onlar kendi görüşte. Onun için fahrül İslam burada icma dememiş, delaletül icma demiştir. Neyi kast etmiştir delaletül icma ile? Delale tüm icma ile tafdetti aslında biraz sonra Molhuzevin ibaresinde ciktecek olduğu. Fina alimler la yedaluna yetsediluna bir sebatin emri mutlaka denim kralini alel mutluğu la hayır. Bu ifadini bir defa Nedir o? O icma değil. Delale icma aslında. Evet abi delale icma ben size anlatayım kardeşler. Delale icma şu demek. Usulcüler emir siğatının vücuda kasredildiği noktasında icma etmemişler. Ama şu noktada icma etmişlerdi. Hangi noktada? Bir kimse birine bir işi emredeceği zaman bir siğat kullanması lazım. Bir siğayı ne yapacak? Kullanacak. Mesela ben birine git demek istiyorsam izhep diyoruz. Yani birinden gitmesini talep ediyorsan ona ne diyorum? İzhet diyorum, git diyorum. Yani bir siga lazım bana. Ne için? Birinden bir şeyi talep edeceksen ben o talebini ifade eden bir siga kullandım. Arıyorum. Kullanacağım böyle bir tipi, arıyorum. Arıyorum, sadece bir siga buluyor. Nedir o? Emir Başka bir siga bulalım. Emir sigatını buluyorum. Bu hususta... Bütün usulcüler arasında ne var icma. İcma bu hususta var dikkat edin. Yoksa emir vücubu ifade eder. Vücuba kafredilmiştir noktasında icma yok. Ama şu hususta icma var. Bir kişi birinden bir iş talep edecekse, o iş talebini ortaya koyacak sözü, ifadeyi ancak nerede buluyor? Emir sihasında buluyor. O kişiyi kullandığı zaman muradını karşı tarafı ifade etmiş Emir sihasını kullanmak ne demektir? Emir sihasını kullanmak demek, bir işin vücudunu savmak vücudunu demek. Vücuduluş demek ben su getir diyorsam su getirme fiilinin vücudunu talep ediyorum. O fiil sağlansın demek. diyor. Hakikaten bir arkadaşımın su getirmesi var yani. Hem nişal olsun hem de kurabını ifade etmiş. <gülüyor> o zaman yani emir sigatıyla bir işin vücudu talep ediyorum. İşte bu noktada usulcüler diyorlar ki, Hanefi usulcüler diyorlar ki, peki biz işin vücudundan, emir tihasının vücuba kasvedildiğine nereden gidiyoruz? Böyle yapayım asıl ana konumuz neydi? Emir tihası vücuba kasredilmiştir Şimdi biz diyoruz ki, şu hususta bütün usulcülerin ne civarında var? Hangi hususta? Birinden bir iş talep edeceğiniz zaman bu talebinizi mutlaka emir sigatıyla ortaya koyabiliyorsunuz. Tamam ortaya koydum. Emir sigatıyla ortaya konan ne oldu? Bir işin vücudu oldu. Şimdi burada usulcüler diyorlar ki Hanefi usulcüler, bir işin vücudunu vücut genettiriyorlar. Dikkat edin. Bir işin vücudunu ne gerektirir? Vücud gerektirir. Öyleyse emir sihasının mucebi vücuttur. Yani vücuba intikalleri vücuttan böyle oluyor. Şöyle diyorlar, ibare olarak okuyayım, isadır. sonra <gülüyor> صُورَ اِلَا الْوُجُوبُ لِكَوْمِهِ مُطْيَنْ اِلَا الْوُجُودُ Vücut nereye götürüyor? Vücuda getiriyor. İşte o vücuttan vücuba intikal de böyle oluyor. Bu demiş olduğumuz son kısım yani vücudun vücudu gerektirmesi delaleti icma. İşte Fakrül İslam icma dememiş, ne demiştir demiştik? Dalaleti icma demiştik. Dalaleti icma da işte biraz önce anlattığımız vücudun vücudu gerektirmesi. Vücut noktasında icma var. Vücubun vücudu gerektirmesi senedir o itmaunun delaletidir. Kime göre hale geliyor? Fakat Molla Kusel, icma dememiştir. Ne demiştir ya? İcma demiştir. Elbette Molla Kusel, icma meselesinden haberdar. Öyle olduğu halde bunu söylememiştir. Bu ifadeyi kullanmamıştır. Neden? Çünkü ne dibde de yani vücud vücudu gerektirdiği gibi nedif de, neydi nedif? Emrin nedif için olması ne demekti? Emredilen fiili, meklul olan bitler yapma veya terk etme noktasında muhayyediz. Ama yapmamız tercih hem isteniyor bizden. O zaman neyip de neyi gerektirebilir? Vücudu gerektirebilir. Dolayısıyla bu delaletün icma delili çok da kuvvetli bir delil değildir. Onun için Molla Kusre o delili terk etmiş, direkt olarak icma demiştir. E ama icma deyince de öteki mahtur geliyor. Yani hasın neyi kabul etmiyor? Emir sigasının vücuba kasredildiğini kabul etmiyor ki siz icmadan bahsedeceksiniz. O zaman icma'ı yorumlarız diyor Molla Kusre. Ve icma'ı yorumluyoruz. Yani bu tefsir ondan dolayı geliyor. Neden dolayı geliyor? Buradaki ikma adam maksat Yani Allah'ın üzeri tefsiri getiriyor. Yani icma ile kast o zaman değil. El ittifak. İttifakı kastediyorum. Alev zidlali bitiqatil amr alev vücubi fakat E tabii ki İttifakı kast ediyor. Ne üzere ittifak? Alel-iztitlani bittifatil emr, alel ulubi fakat. Emir tifatıyla sadece hücuba deli geçirilme üzerine ittifak var bunu kast ediyor. İttifak kelimesini allah Mullah Hüsrev burada icma kelimesinin karşısında, şerflere bakarsanız göreceksiniz, bu ittifak kelimesi icma'nın icma'ı yugavi olduğunu gösteriyor ıslahı olmadığı için. Yani buradaki icmadan maksat icma ıslahı örtü olan icma değil, lugavi olan icma demek. Yani, ne, demek? ne demek ki lugavi icma? Bir grubun olarak icma ödemektir. Zaten burada Hanedi usulcüler ne yapıyorlar? Bu hususta grup olarak icma ediyorlar. Oldu mu? Buradaki icmadan maksat odur. Fakat, niye? Fe'innel ulema. Fakat bu getirmiş olduğu fe'innel ulema eyle ahilihi. Aslında nedir? Bu icma, fe'inleden itibaren getirmiş olduğu sadece Hanefilerin değil, bütün usulkülerin icma etmiyinde olsun. Bakınız, biraz önce anlattık onu aslında anlatıyorum. Fe'innel ulema, alimler. Zaten bu alimler tabiriandır. Bütün usulküler demek. La yadaluna yediluluna sürekli olarak delil getiriyorlar. Bize gatil amur karineden mutlak olan emir sıfatıyla sürekli olarak delil getiriyorlar. Neden? Hani karineden mutlak olan, karinelerden mutlak, mutlak olan emir sıfatıyla sürekli olarak delil getiriyorlar. Ne delil getiriyorlar? Aleyhucuvcuma delil getiriyorlar. La hayr, başkasına değil. Ha, bu hanebilere gitti. Sonunda çevirdi. Alâl Ucû. o zaman ulemanın eferindeki âlimanın la mutareğini ne yaparız biz? Atiqaâci yapacağız. Yani hanevi usulcüler, hanedî alimler. Diğerleri değil. La yedâlûne yedîllûne bir mutlak olan emir çıkasıyla sürekli olarak delil getiriyorlar. Neye alâl ucûbi? La hayr. Sadece ucuba delin getiriyorlar. Ucubun dışında bir şey delil getiriyor. Bu da gösteriyor ki burada ne var icma husu bu kati vardır. Böylece de alika bu olmadı ne şürekki olarak vücuba emir cevabını değil getirmeleri. Olmadı illâ deli'len ala ihtisafihâ bi vücud. Sadece delil oldu neye? Sıganın vücuba vakıf olduğunu. Buradaki mab ba masrun aleyh eder. Metindekiyle karşılaştırın. Buradaki baneye dahildir. Zaten manayı öyle veriyorum. Bak, infiraptan bahsettim. Ne dedim ya, sas. Higanın mahsus olduğuna, neye mahsus olduğuna, bir vücubi, vücuba mahsus olduğuna. Eyle talih. Bir takım vecihler vardı. Higanın vücuba kafredildiğine dair. İki tane için söyledi, şimdi üçüncü ve sonuncusunu söyledi. ve kavlihi vel mağbul. ile. Yani ya nas var, ya ikma var, hem nas var. Hem ikma var, hem de adli değil. Neye? Sıhan'ın ucuba kasredildiğine adli değil. Burada da çok ne var? İtiraz var. Birinci itiraz şudur. Öncelikle, ya mi diye tefsire, tefsire girmesi gösteriyor ki, burada bir takım itirazlar var. Mullah Fütre, bu tefsir ve açıklamasıyla bu itinazları ne yapmaya çalışıyor? Ben sana affetmeye çalışıyorum. Son bölümüdür bu ders. Şimdi diyor ki, şerlere bakarsanız göreceksiniz, biz burada neden bahsediyoruz? Sivan'ın vücuba kast edildiğinde bu Bu konu ne konusu? Şer'i bir Higa vücuba katredilmiştir. Nedir bu? Şer'i bir vücudan. Biz şer'i, yani şeriat ilminde bu böyledir. Biz bunu anlatırız. Usulçülerden bahsediyoruz. Onlar neden bahsediyor? Kitap ve şünnetler. Dolayısıyla bu şer'i bir vücuddan bahsediyoruz. Şer'i bir vücud, akıl ile ıspat edilemez. Dolayısıyla sizin ıspatın sebebinde olduğunuz şer'i vücuttur. Şer'i vücumu usbaz için delil getirirken şeriattan delil getirmeniz lazım. Akıldan delil getiremezsin. Akıl delil olmaz. Onun için el makul akli demektir. Akle bilen bir şey var. Yani akli delil demek. Bu akli delili şöyle anlayın demek istiyorum Allah'ım. İtiraz neydi? Şer'i olan vücudu akıl ile ispat edemezsiniz. Onu ancak şer'i bir delille ispat edebilirsiniz. Onun için Muhammed Kusrev'un itirazı ve talafetle için diyor ki yani el istifadete min melâhri'il lugat lugatın kullanıldığı yerlerden aklın istifade etmesi, hücubu elde etmesi. Aklın hücubu elde etmesi Mücerred akıl ile vücut ispat edilmiyor. Ya lugatın kullanıldığı yerlerden akıl vücutu ispat ediyor, elde ediyor. O zaman akıl ile vücut ispat edilmiş olma. Ya daha daha açık bir ifade. bir şöyle için ona göre konuşalım. La ispatihabil kıyati lugatın kıyat ile ispatı burada söz konusu değil. Ya burada ne söz konusudur? Lugatın kullanıldığı yerlerden akıl ne yapıyor? Vücudu elde ediyor. Yoksa akıl lugat ortaya koymuyor. Vücubun manası budur demiyor. Ya, o lugatta kullanılan yerler var, lugatın kullanıldığı yerler var. O yerlerdeki kullanımdan akıl neyi elde ediyor? Emir sigasının vücud için olduğunu bu demek değildir ki lügat akıl ile ispat edildi demektir. Bu caiz Lugatın Lügatın akıl ile ispatı ne değildir? Caiz değil. Akıl ancak ne işe yarayabilir? Lügatın kullandığı yerlerden, yani o emir katını kullandığı yerlerden akıl neyi çıkarabilir sadece? Bakınız biz baktık araştırdık, inceledik buna istikrar deniyor zaten. Neyi araştırdık? emir sigalarının kullanılmış olduğu yerleri araştırdık. Oradan şu sonuca vardık. Şunu elde ettik. Emir sigası vücud içindir. Burada şunu yapmış olmuyor bunu söyleyen kişi. Emir sigasını, emir sigasının vucuba taksis edildiğini akıl ile ne yapmıyor? Ispat etmiyor. Belki lugat ile ispat edilmiş olanı akıl ile onun için mollakutser yani istifade istifadete min lugatın kullanıldığı yerlerden fiğanın vücubat kasredildiğini elde ediyor akıl o kadar. La'sfatah lugatı kıyas ile akıl ne atmıyor Ispat etmiyor. Yani akıl emir fiğatı vücuba tasdik edilmiştir değil lugatta emir vücub içindir bunu denk yapar. Ebi tercih-i dirra'yi veya lügatı ra'yi içtihad ile tercih de yoktur burada. Burada sadece ne vardır? İstifade vardır. Yani lügatın kullanıldığı yerlerden hükûbu istifade etme. Şizanın hükûbu kast elde etme. O bilgi aklı bu şekilde kullanarak yapıyoruz. Makul delil demekten mahsatta budur. Şimdi burada bir tabir daha geçti. Evet, tercih Ne demektir ragi ile tercih? Bazıları diyorlar ki emir vucub için. Bakın dediklerine dikkat ediniz. İşte ile bunu ortaya koyuyorlar. Onu reddetmek için vallahu Yani ne variden lugati diyor. Ne diyor bazıları? Bazıları diyorlar ki emir vücud için. Niye? Çünkü emir halebin kemalidir. Eşyada alt olan ise kemaldir. Nedip de ibaha ve nedir? Nakıstır. Nakıst ise bir yönüyle sabit, diğer yönüyle sabit değildir. Kim? Emir. İbaha yani tiga, ibaha ve de nedide, nedide de hakikattır derse o zaman noksan, talep manası kendisinden noksan olan ibaha ve nedvi akıl, kemali ise emir hudum içinde diyenler kemali savunmuşlardı Kemali ite aru yapmış olur. Bu ise makulu, akledilenin tersine çevirmektir. Tamamen fikir görülmektir. Bu tamamen nedir? Bir iştihattır. Yani, Şirin kanası. İşte ne zaman ki diyor, e, Lugat tercih ile ispat edildiği Bu şekilde bu yorum ile Mollahussev bunu reddetmek için makul kelimesini neye hamletti? El-ihtifadete min mevahibib lugatiye hamletti. Oldu mu? İkinci de tercih meclisinde. Şimdi lugatın kullanıldığı yerlerden aklın İgan'ın kutuba kast edildiğini elde etmesi nasıl oluyor? Ona da bilmiş halb ediyor. Yani lügatın kullanıldığı yerlere bilmişler. halb ediyor. Diyor ki Seyner Mevla Yavda abdehul gayrel mümdeci li emrihi asiyen. Bir efendim emrine itaat etmeyen köleşini ne ilan ediyor? Asi ilan ediyor. Ve mazalike kölenin emre itaat sildiğinin asi olmasına sebep oluşu İlla bir terkil vacibi. Ancak vacibin terkiyle olur. Neyle olabilir ancak? Vacibin terkiyle olabilir. Demek ki emre infisal etmeyene ne diyoruz biz? Asi diyoruz. Ya e asi olmak ancak neyle olabilir? Vacibin terkiyle olabilir. İşte bu tür, bunun gibi ve birçok misali araştırarak görerek yani uygulamada görerek Akıl neye hükmediyor şimdi? Dikkat ediniz. Akıl uygulamalara bakarak neye hükmediyor? Emir silahı vücuba kafsedilmiş ire. Mesela Mevla Kaleşi'ne diyor ki şurayı kazdık. O da kazmıyor Ne oldu şimdi? Asim. Asim olmasa ancak neyle olabilir? Vacibi terciyle olabilir. Kazması vacipti, Terk etmesi vacibi terk oldu. Ondan dolayı asim oldu. İşte bu tür örnekleri, bu tür kullanımları araştırarak, tek tek bunları inceleyerek akıl bir sonuca var. Ne diyor? Diyor ki, mutlak emir vücuba kafredilmiştir. Nedip de İbahay'ı hakikat yoluyla, vakıf yoluyla ifade edilmiştir. Velhamdülillah.